ACIC RADIO caste Kainat Bugün 16 Temmuz Pazartesi Yıl 2012 Ay 7 Gün 198 Hızır 72 1433 Hicri Şaban 26 1428 Rumi Temmuz 3 Fırtına Günün Şiiri Yangın Yeri Bir Arsada Bulduğu Cam Kırıkları Para Ev Çevirmek Kolay Diyordu İş Tutumlu Olmakta Ayşe'yi o anda görmeliydiniz. Eski kadınların kanıyla evcimen, sisli geleceklere hazırlık çıkmıştı çocuk varlığından zamanların ötesine tertemiz. Behçet Necati Gil Günün Tarihi 67 yıl önce bugün 16 Temmuz 1945'te dünyanın ilk atom bombası denemesi New Mexico, ABD'deki Los Alamos çölünde yapıldı. Yemek listesi gün 198. Balık, patates, sote, zeytinyağlı barbunya fasulyesi, salata ve meyve. Büyük, Büyük Saatli Marif, Marif. Takvimi Kes açık Radyo 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı Ömer Madre, Can bilmert Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. günaydın. Ve Woody Guthrie'de bir günaydın diyelim altta çalmaya devam ediyordu ama şimdi durdurduk. Ee, Woody Guthrie Cumartesi günü bu, e, halkın halk ozanı trubadur Woody Guthrie 100 yaşına basmış olacaktı 1967'de hayata veda etmemiş olması olmasaydı ve 14 Temmuz'da 1912'de Oklahoma'da Oklahoma'da doğmuş yüzlerce halk şarkısı yazmış, sayısız balad kaleme almış. Aynı zamanda bunların çocuk çocuk şarkılarından da yüzlercesini yazmış da hala yenileri de keşfediliyor bu son sıralarda da. Hiç şimdiye kadar yayınlanmamış kayıtlar ya da sadece sözlerini yazmış olduğu parçalar başka önemli müzisyenler tarafından da dile getiriliyor. Yani e, dünyanın en önemli başka müzisyenleri içinde fevkalade önemli bir etkisi olmuştu. Başta Bob Dylan olmak üzere halk ozanı ve Dust Bowl, o zaman da deniyor, toz bulutlarının günlerinden kalma, aynı zamanda büyük bir politik aktivizmi ömrünü sonuna kadar sürdürmüş vatandaş haklarını, ekonomik eşitlik, özellikle de makateizm denen o korkunç dönemin cadı avının, komünist avının kol gezdiği en doruk noktasına çıktığı zaman da pek çok insana ayakta dik durmayı, öğütlemiş ya da kendi örnek olmuş ve aynı zamanda da bu mücadeleyi sürdürmesine de yardımcı olmuş. Çok önemli bir müzisyen. Evet ama e, kızının da dediği gibi e, komünist değil, müşterekçi bir e, düşünceyi seçen bir müzisyen aynı zamanda. Komünist, evet. Ortak varlıkları savunan, Komünist Partisi'nde de hiçbir zaman üye olmamış. Ama her zaman onların gazetesinde de yazılar yazmış. Gitarına da This Machine Kills Fascists yazmış. Yani bu makine faşistleri öldürür diye. Yani bütün Amerika Birleşik Devletleri'nde sayısız konser, konferans ve kutlamalarla devam ediyor. Biz de ucundan bir yerden bağlandık tabi. Mahir Ilgaz'ın bir yazısı da Açık Radyo sitesinde de Açık Yeşil Gazetesi, Yeşil gazetede ve aynı zamanda da Açık Radyo'nun web sitesinde de yer alıyor. Aynı zamanda bugün itibariyle Hakan Gürvit, Mahir Ilgaz ve ben Deniz bir ucu açık Woody Guthrie programına başlıyoruz. Nereye kadar gideceğini bilmiyoruz. Bu çaldığımız, ilk açılış parçası olarak çaldığımız kaynağı belli olmayan, orijini belli olmayan Bound for Glory adlı. Zaten otobiyografisinin de kendi yazdığı kitabının da başlığı Bound for Glory. Bu bir trenin adı. Şan Şeref yolunda adını taşıyan bir treni anlatıyor. O da kendi mücadelesinin de yolunu anlatıyor bu parçayı onun adına düzenlenen bir cumartesi günü yapılan güzel bir şeyde e, anmada Tom Morello, Graham Nash Nora Guthrie kızı Jack Elliot Rambling Jack Elliot diye bilinen ünlü şarkıcı Jackson Brown besteci ve pek çok dostları ve ahbapları müzisyenleri birlikte seslendiriyordu onun bir bölümünü size çalarak başlamış olduk. Aynı zamanda da Nation dergisi ilk 10 parçasını seçmiş Woody Guthrie'nin. Bu tabi çok değişebilir bir şey ama zaten dünyanın en güçlü protesto şarkılarını yazmış olanlardan biri. Belki de birincisi olan bu adamın günümüze de son derece yansıyan bütün bankalarla uğraşması toz bulutu, küresel bir kuraklık faciasıyla uğraşması, aynı zamanda mültecilerin sorunlarını bir an bile peşine bırakmadan uğraşması ve sivil haklar mücadelesini, işçi mücadelesini, vatandaş haklarını, e, al kahramanlarını e, çok önemli bir şekilde dile getiren bir Adam. Biz de bu sıraya bağlı olarak bu hafta içinde onun çeşitli parçalarını size gerek kendi sesinden ve gitarından gerekse de çok önemli başka müzisyenlerin de yorumlarıyla getirmeye çalışacağız. Hem açık gazete içinde hem de dediğim gibi her pazartesi bundan sonra Woody Guthrie yalnızca bir ses bir de gitar adlı. Programımızda yapacağız. Şey, John Steinbeck'in Tom Joad adlı şarkısının, John Steinbeck'in Gazap Üzümlerinde işte o bütün toz bulutu yıllarını, büyük buhran yıllarını ve bankaların, bankerlerin nasıl insanları tarumar ettiğini anlatan kitabında kahramanı Tom Joad'un gözünden anlatırken ilk şarkıyı dinlediğinde John Steinbeck romancı yazar demiş ki ya o çocuğu benim iki yıldan fazla zaman verdiğim kitabı 17 satırda yazmış 60 diye de takdirlerini belirtmiş o şarkıyı da çalma fırsatımız olacak elbette evet şimdi Tarihte neler olmuş ona da bakalım. Biraz önce de söylediğimiz gibi 1945'te Manhattan Projesi New Mexico'da Amerika Birleşik Devletleri yakınlarında ilk atom bombası denemesi. Adı da Trinity Test'i ilk atom bombası denemesi yapılmıştı. Woody Guthrie'nin doğum gününün dışında bugün önemli olay bu. 1951'de 16 Temmuz'da da Catcher in the Rye, Çavdar Tarlası'ndaki çocuklar. Ya da yakalayıcı diye de çevrildi. Gönül Çelen diye de aktarıldı Türkçe'ye J.D. Salinger'ın e, kitabının ilk yayınlanması. Sonradan Amerikan tarihinin ve dünya tarihinin en çok satılan kitaplarından biri olacaktır. Günümüze de hala çok satılan kitaplar listesinde yer alarak devam ediyor. Geldi günümüze kadar da. 1969'da Apollo 11 ilk Uzaya insanlı şey gönderilmiş ve uzaya değil Ay'a kondurulmuştu. Onu da söyleyelim. Kennedy Space Center'dan, Cape Canaveral'dan, Florida'dan atıldı. 1973'te Watergate skandalı da patladı. Ve Richard Nixon'ın gizlice bütün konu, çeşitli insanlarla konuşmaları kaydettiğini de açıklamış bir tanık veya saraydan bir tanık evet şimdi günümüzün haberlerine bakacak olursak çok sayıda hafta sonundan da önemli haberler geldi hepsine birden kısaca bir göz gezdirmeye çalışalım ki dünya dünyada bu daha şimdi yeni başlıyor dediğimizi haklı çıkaracak şekilde aşırı iklim olayları bir yandan korkunç sıcak dalgaları devam ederken dünyanın dört bir tarafını sular, seller götürüyor. En müthişi de, en ürkütücü olan da Japonya'da. Evet, Japonya'nın güneybatısında şiddetli yağmurların yol açtığı sellerden ötürü 250 bin kişinin tahliye edildiği belirtiliyor. tahliyesin emri gelmiş, pardon. Japonya'nın güneyindeki Kuyuşu adasında toprak kayması sonucunda da Son 3 günde 20 kişinin e, ölümüne neden olmuş bu toprak kaymaları. E, televizyonda yayınlanan görüntüler setlere yaşan sel sularının adanın kuzeyine süratle sokaklara akışını göster, gösterdiği belirtiliyor. Evet, seyretmesi bile insana gerçekten dehşet veriyor. Bir saatte 100 milimetre yağmur yağdı olmuş mesela. Evet, geçtiğimiz haftadan alıştık galiba bu oranlar artık. Yani bir saatte yağan yağmurun aslında 3 aydaki potansiyelini taşıması gibi olayları e, Rusya'da da görmüştük. İngiltere'de de görmüştük. Ve El haberine göre daha da devam edeceğine dair haberler haber Korkuluyormuş yani. Zaten doymuş olan, suya doymuş olan toprakta heyelanların da olması kaçınılmazdı tabi. Dağlık bir bölge. Kuşu adası ama toprak tabi tamamen yumuşamış ve Dayanıksız hale gelmiş. Büyük heyelanlar, çamur kaymaları görülüyor zaten. Ve gene muazzam rakamlardan bahsediliyor. 250 bin kişinin tahliyesi emredilmiş. E, askeri birlikler tarafından. Bunlar bir şekilde tahliye edilecek. Bir diğer e, aşırı yağışların olduğu ülkede Çin. Çin'de e, geçtiğimiz cumartesi günü en az 11 kişinin e, bu aşırı yağışlardan ötürü olan olaylar sonucunda öldüğünden bahsediliyor. E, ve hatırlayacak olursak geçtiğimiz hafta içinde de çarşamba günü e, Çin'de olan e, bu muazzam yağışlardan ötürü de e, yaklaşık 1 milyon insanın e, hayatı doğrudan etkilenmişti. E, evlerine zar evleri zarar görmüştü. Ve gene aynı şekilde e, muazzam rakamlardaki insanlar yerlerinden olmuştu. Ve aynı şekilde... Bir diğer sel haberi de İngiltere'den geliyor. Tekrar Japonya'ya döneriz ama İngiltere'deki durumu da belirtmek lazım yeri gelmişken. İngiltere'de geçtiğimiz hafta içerisinde yine yoğun yağışlar yaşanmıştı. Galler ve İskoçya'yı da içine alan bölgede. Bu yağışlar devam ederken yetkililer daha fazla yağışların, aynen El Cezire'nin Japonya'ya belirttiği gibi İngiliz yetkililerde daha fazla yağışların ülkeyi vuracağını ve hazırlıklı olunmasını belirten bir alarm durumuna yakında geçeceklerini açıklamışlar. Evet, küresel iklim değişikliği işte budur diyen önemli bazı bu işi yıllardan, çok uzun zamandan beri takip eden bilim insanlarının söyledikleri aynen mesela Britanya'da da İngiltere'de, Galler'de ve diğer Midlands denen bölgelerde filan çok açıkça ortaya konuyor. Çünkü burada yıllardır devam etmekte olan kuraklık şartları bir yandan vardı. Bu kuraklığın üstüne beklenen yağmurlar geldi. Bu sefer de beklenmediği kadar ve istenmeyen miktarda ve istenmediği yerlere de yağdı. Ve büyük sel durumlarına yol açtı. Tam da işte iklim değişikliği, dengenin bozulması diye kastettikleri kast bunca zamandır yazıp çizen insanların buydu işte karşımızda. İlginç de bir habere rastlıyoruz. Yani bütçe kesintileri dolayısıyla bir türlü bu sellere karşı önlem alınacak setler yapılması vesaire yapılamamış. Evet aslında beklendik bir durum İngiltere'de bu sellerin bir şekilde, bu şekilde, bu şekilde, şekilde e, hayatları etki edebileceği. E, özellikle e, Güneydoğu ve e, orta bölgelerinde yani bu sellerin en yoğun vurduğu yerlerde bu kamu harcamalarının kesintili kamu harcamalarında yaşanan kesintilerden ötürü 300'den fazla e, sel, sele karşı e, savunma sisteminin inşası durdurulmuş ya da hiç başlanmamış durumda olduğu belirtiliyor Peki bu harcamalar nereye gidiyor ha, oraya ayrılan paralar nereye gitmiş Peki e, buraya harcılan paralarda Geçtiğimiz... Harcanması gereken paralar daha doğrusu. Ya doğrudan bir bağlantı kurabilmek mümkün olabilir mi? Tam olarak bilmiyorum ama... E, İngiltere'de bu aralar olimpiyat oyunları pek revaçta. Ve bu olimpiyat oyunları revaçlı olan nasıl kısmı da e, askeri harcamalar. Yani sokaklarda e, Londra sokaklarında e, olimpiyat bölgesinin etrafını saran askeri birlikleri yavaş yavaş doldurmaya başladığını görebilirsiniz ya da bu haberler gelmekte ya da roketler gökyüzüne çevrilmiş roketler ve daha fazla daha fazla artan bir savunma bütçesinden bahsediliyor İngiltere'de olimpiyatlar yaklaşırken düşmana karşı kurmak üzere evet çok acayip bir durum var ve de yağmurlar seller devam ediyor bir yandan da Japonya'da ya dönecek olursak çok ilginç bir rapor daha var aslında büyük depreme büyük felakete afete hazırlanma durumlarından bahseden Raşa tv'den çıkan çok çarpıcı bir haber vardı yani japonya ki dünyada en çok bu afet deprem böyle deprem başta olmak üzere tsunami ona bağlı olan ya da olmayan fırtınalara depremlere karşı en yüksek seviyede hazırlık yapan ülkelerden biri belki de birincisi olarak biliniyor çok ilginç merkezi afet önleme ...konseyinin... ...önerdiği... ...yeni önerileri... ...ortaya çıkmış ki... ...benzeri eşi benzeri... ...şimdiye kadar görülmemiş öneriler... ...kaçınılmaz... ...yeni büyük bir deprem olması halinde... ...gelecekte... ...ülkenin beş büyük şehrine... ...dağıtılması merkezi... ...bankalarda, merkez bankası da ...dahil olmak üzere ve nasıl tedbir alınacağı üzerine planlar yapıyorlar. Yani gerçek filmlerdeki gibi FEMA Amerika'da bu işi ne kadar yapıyor yapmıyor tartışılırken yani ülkenin belli başlığı şehirleri Tokyo'nun dışın Tokyo bir tsunami götürürse ne olur mesela Tokyo'yu vurursa ne olur diye o zaman işte Fukuoka, Nagoya, Osaka Sapporo ve Sendaiye yedek olarak bazı idari binaları idari yapıları taşıma planları yapılıyormuş ve Merkez Bankası'nın fakat şimdilik daha tam yayınlanmamış rapor ama taslak raporda bir doğal felaket buraları vuran idari, ekonomik ve siyasi fonksiyonları etkileyen doğal bir afet ülkenin geleceğini değiştirebilir, etkileyebilir diye çok çarpıcı bir cümle kullanılmış. Bir de aslında daha da ilginç bir şey var. Ee, yaklaşık 25 yıl kadar önce, çeyrek yüzyıl kadar önce e, tsunami üzerinde Tohoku Üniversitesi'nde uzman olan mühendislik uzmanı olan Emeritus profesör Nobu Shuto'nun bir raporu öğrenilmiş. Geçmiş zamandan gelen bir rapor mu? 25 bu? sene önce, çeyrek yüzyıl önceden şey diye yazmış. Yani beklenmedik büyük bir tsunami bütün bentleri devirir. Hesabını yaptık ve nükleer reaktörleri de etkileyebilir. Ona göre tedbir alınması gerekir demiş, denmiş. Ve bir tek şey, genellikle gözden kaçırılan bir şey, sellere karşı, ortada orta, yani sellerin meydana getireceği büyük yırtılmaları, yıkılmaları pek gözden kaçırıyoruz. Halbuki sel ve tsunami meselesi, bütün hesaplar aksini gösterse bile dikkate alınmalıdır su baskınlarından çok büyük felaket olur demiş. Peki bu raporu verince profesörünü bu Şuto'ya ne olmuş dersin? Tebrik etmiş olmaları lazım. Önceden böyle bir öngörüye sahip olduğu için ve uyarıda bulunduğu için yanlış mı bildin? Evet bilemedin. Afaroz edilmiş ve kara listeye alınmış hiçbir inanılmamış o zamanlar. Şimdi de öyleymiş zaten. Yanlış cevap evet. Evet yanlış cevap böyle olmuş işte ve 20 metre filanlık 35 metrelik dalgaların olabileceği hesaplanıyor ve nükleer santrallere dayanmaya ne kadar devam edilmeli filan diye de ciddi bir tartışma var ama biz de çok uzakta bu tartışmalar onun için. Şimdilik yapmayalım. Ne kadar çok uzakta? Anlayamadım tam olarak. A, Japonya, uzak doğu. Ha uzak doğu bak. Uzak doğu. Yani Kore de uzak doğuda fakat Korelilerle şu anda görüşmeler devam etmek üzere ya da devam ediyor tam olarak bakmadım. Yakında e, nükleer çok daha, daha yakında olabilir. Japonlara da e, Japon firmasıyla da konuşuyorlardı. Onlar vazgeçti depremden sonra. Evet. Büyük geçen Güneydoğu'yu vuran ...vazgeçmek zorunda kaldılar galiba. duyuyor, evet. Yani. Evet Amerika'ya Birleşik Devletlerine... ...geçelim orada. Tarihinin... ...en büyük felaketini... ...yaşamakta olduğu haberleri geliyor. Bu da bildiren de bunu... ...Amerika Birleşik Devletleri Tarım... ...Bakanlığı. Yani binden fazla ilçeyi... ...26 ayrı eyalette... ...kuraklık perişan etmiş... ...ve şimdiye kadar... Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre en büyük felaketmiş. Tam böyle dasbol konuşurken biz bir yandan da bu 1016 ilçe kapsıyor. Kaliforniya var, Texas var, Illinois var, Florida var, Hawaii var. Yani aralarındaki mesafeler de farklı. Mesafe evet. doğudan batıya hatta Pasifik Okyanusu'na kadar uzanıyor yani monumente anıtsal büyüklükte diyorlar ve en büyük tarım e, eyaletlerinde de olması çok e, vahim en büyük tarım ürünlerinin de e, e, Mısır başta olmak üzere ve ikinci sırada da soya fasulyesi çok üst düzeyde büyük e, zarar görmekte kavrulup gitmekte olduğu söyleniyor bunun tabii önemi şurada yalnız Amerikalılar oradan etkilenenler için değil çok büyük bir dünya içinde fiyatları ve gıda krizine oradan da tabii pek çok ayaklanmaya hoşnutsuzluğa dünya çapında yol açabileceğinden de korkuyor. Bunları ben sağdan soldan derlediğim bilgilerle. Ülkenin topluyorum %56'sı yaklaşık aşırı kuraklık koşullarındaymış. Onu da belirtelim geçelim. Bir de başka insanın insanlığın borcu fazla birikmiş. Tahsildarlar kapıdaymış. Yakında yok oluş. Yani türlerin yok oluşlarıyla ilgili. Tahsildarlar kim acaba? Yani insanlar dediğiniz doğa, doğa. herhalde. Özellikle Brezilya'nın Amazon ormanları ve havzasındaki yoğun ağaç kesimleri, yakımları ve onun yerine işte soya fasulyesi, palmiye ya hurma filan ekilmesi yani şöyle bir şey olmuş. Bu çok in Sample diye Guardian'dan bir yazar. Diyor ki yani çok büyük ölçüde şeyler ormanın kesilip yok edilmesi ormanlık arazinin, yağmur ormanlarının pek çok az bulunan özel türleri de yürüyen ölüler haline getirmiş. Yani onlar artık şu anda canlılar ama bir daha asla olmayacaklar. Çocukları olmayacak yani. Üremesi bu çok olağanüstü, önemli bir facia olduğu söyleniyor. Bunu da Common Dreams'den aldık. Yani Robert Ewers diye... Öne, önde gelen bir bilim insanı, Britanya'dan, Imperial College'dan, ekolojist. Yani bu borcu ödeme, ödeyemeyiz Her şeyi bırakıp bunu halletmemiz gerekir şeklinde konuşmuşlar. Yani büyük bir orman kaybı tarihi var, ama bu. Biz, geleceğe doğru başka türlü yansıyacak deniyor ve çok ağır bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylüyorlar. Bu durum sadece e, yani dünya genelinden değil, Amazonlardan değil, Türkiye'den de e, alakalı haberleri beraberinde getiriyor. E, bir haberde Karadeniz kıyılarından e, 161 balık türü bulunduğu Karadeniz'in Türkiye kıyılarında 59 balık türünün nesine tükendiğine ne dair bir rapor yayınlanmış bize Üniversitesi'nin su ürünleri fakültesi tarafından yapılan bir araştırma sonucunda ee, işte 10 yılı süren araştırmada Karadeniz balıkları ile ilgili bu araştırmanın ilk sonuçlarını açıklayan doçent doktor Semih Engin bolluk ve bereketin simgesi olan Karadeniz'in son 50-60 yıldır karabahtı ile baş başa kaldığını anlatmakta aşırı avcılık kirlilik ve iklim değişiklikleri nedeniyle ki hepsi de insan e, odaklı olan durumlardan bahsediyoruz burada Karadeniz'de birçok balık türünün neslinin yok olduğunu belirtmiş ve riskin de giderek artmakta olduğunu da söylüyor. Karadeniz kıyıları içerisinde de hemen yanı başımızda böyle bir durumu somut bir örneğinde görebilmek mümkün. Evet yani Boğaz'da yüzme meselesi de devreye girdi ama mesela Serkan Ocak da radikalden yazdığı gibi yüzme yarışına e, katılmış ve sonuç olarak hiçbir balığın onlara eşlik etmediği tespitinde de bulunmuş Boğaz'da. Nerede kaldı o balıklar diye de soruyor haklı olarak. Öyle de bir problem var. Ama e, tabii Türkiye'deki durumu esas olarak çok ciddi bir şekilde ele alınma, al, alınması gerekiyor herhalde. yani Çünkü yeni açıklamalar geldi. Mesela Pelin Cengiz de yazıyor tarafta. Kendilerinin yarattığı trafik eziyetini ne zaman 3. köprü için gerekçe olarak pazarlayacaklar diyordum ki Cuma günü gazetelerin 3. köprü güzellemesinden geçilmediğini gördüm. AKP iktidarı deprem korkusuyla kentsel dönüşümü Trafik eziyetiyle de üçüncü köprüyü meşrulaştırmaya çalışıyor. İşte Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir yandan açıkladı. Bir yandan da Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım taslak projeyi tanıttı. Senkronize şekilde üçüncü köprü propagandası. Şey diyor ki Kadir Topbaş, üçüncü köprüye karşı çıkanlar şimdi ne diyecek? İşte ihtiyaç. Ve şunu söylüyor. Marmaray projesini arkeolojik kazılar nedeniyle dört yıl geciktirdiler. Ben mi sorumluyum? Yani dünyanın hemen hemen en eski medeniyet buluntularından bir kısmının bulunduğu Yeni Kapı'dan bahsediyor. Bizans tarihini tekrardan okunmasını sağlayacak olan buluntulardan bahsediyor. Bizans'ın da öncesinde çok taş devri kalıntılarının da tespit edildiği bir şey vardı. Onlar engelledi diyor. Marmaray engelledi bunlar evet. Ve yani tabi çok köprü benim, köprü bakım işi benim değil diyor. Ama köprü bakımı görevi köprü bakımı görevi olmayabilir ama yerindelik ilkesi gereği kent ulaşımında sorumluluk yerel yönetimlerdedir diyor Pelin Cengiz. Dolayısıyla kent ulaşımının sağlıklı biçimde işlemesini sağlamakta sizin işiniz olsa gerek. Bir de tabi kentsel ulaşım sistemlerinde alternatif geliştirmek, deniz ulaşımının ...kullanımını artırmak ve arabalı vapurları... ...daha fazla da saat çalıştırmak... ...üç hafta sonra akıllarına gelmiş... ...diyor. Yani köprü tıkanınca... ...deniz ulaşımı keşfedilmiş. Şimdi bu... Iı, ...tamamen yani... ...boğazı monoblok, betonla... ...kaplamaya karar verse iktidar... ...iktidar ne güzel düşünmüş diyebilmek için... ...hazır beklemede olan... ...bir güruğun varlığı da... ...bu, bu sırf rant hedefli... ...ve doğa düşmanı planlama kadar... ...rahatsız edici diyor... Tabii daha da yani onunla da bağlantılı rahatsız edici bazı başka şeyler evet, de olur. Özellikle metrobus e, hatlarının özell e, yoğunlaşmasıyla alakalı, bu trafiğin yoğunlaşmasıyla alakalı olarak insanların metrobüsü tercih etmeleriyle e, üzerine. Doğan bir karışıklık oldu, bir kaotik bir durum oldu geçtiğimiz hafta içerisinde. E, şimdi verelim. Ondan sonra de, bence devam, bunun devamını bir aradan sonra evet. getirelim. A chick-caste. The crops are rolling and the lettuce is rotting. The oranges are piled in their so dums. They're flowers border To pay all their money and wade back again My father's own father He waded that river They took all the money he made in his life They rode on that truck till they lay down and died. Goodbye, my One. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesús e María. are illegal and others not wanted, our work contracts out and we've got to move on, there's 600 miles to that Mexican border, they chase us like outlaws, like rustlers, like thieves, died on your hills and we've died on your deserts, we've died in your valleys, we've died on your plains, we've died near your trees and we've died in your bushes, both sides of that river we've died just the same. Goodbye, my one. Goodbye, Rosalita. Adios, mis amigos. Jesús y María. A fireball of lightning It shook all our hills Who are these Chicanos All scattered like dry leaves The radio tells us They're just g Is this the best way We can grow our Is this the best way we can grow our good fruit? To fall like dry leaves and rot on your topsoil And be called by no name except deportee. Ooh. Uh -huh. uçak kazası daha doğrusu enkazı ya da deporti John Baez'den dinlediğimiz bir hodigat şarkısıydı o da günümüzde ne kadar daha güncel konuları ta o zamandan bugüne söylediğinin apaçık kanıtlarından biri onlara sadece o parçalara sadece göçmen dediler geçtiler diyor uçak kazası aslında Paramparça olan göçmen işçiler, çalışan işçilerin durumu Meksika'da. Evet devam ediyoruz. Açık radyo 94.9, açık gazete saat 8.42. İç karartıcı bir sürü olay var. İşçi ölümleriyle devam edelim o zaman. Bu seferki haberde Meksika'dan değil Türkiye'den geliyor, İstanbul'dan geliyor. İstanbul'da metrobüs yolunun Beylikdüzü'ne kadar uzatılması çalışmaları sürerken Avcılar Köprüsü'nün bu bağlantı köprüsündeki beton blokların çöktüğü ve beton bloğunun altında kalan bir işçinin ölerek iki işçinin de yaralandığı haberi var. Bu durum karşısında yaralılar Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ölen işçi olan ölen işçinin de cesedi binç yardımıyla blokların arasından çıkarılmış. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşan E5, e 5 Karayolunda i̇smi metro he? seferleri e, durdurulmuş. Ölen işçinin ismi e, Yakup Kavak. Evet. Yani e, yani durum ve mahiyetini koruyor. E, Radikal gazetesinde bu konuyla alakalı bir haber var internet sitesi üzerinden gelen. Eee kaza yerinin etrafında güvenlik şeridinin çekilmediği, kaza mahallindeki kimi işçilerin baretli, kimi işçi ve meraklıların ise baretsiz olmasının dikkatleri çektiği e, belirtiliyor Fatih Yağmur'un haberinde ve e, olay yerine gelen, e, olay yerine metrobüsle gelen e, Kadir Topbaş, hepimize geçmiş olsun vefat eden işçimizin ailesine bağış sağladığı diliyorum demiş ve işçilere tavsiye bulunduktan sonra yine metrobüsle avcılardan ayrılmış. Daha önce de bir, gene metrobüsle ilgili olarak üstü örtülen, saçla örtülen bir yere düşen, iki metrelik bir çukura düşen ve yaralanan insanların haberi de vardı. Evet e, bu trafik yoğunluğu nedeniyle metrobüslere aşırı bir e, talep olması zorunlu bir hale geldi artık. Çünkü başka bir alternatif yok metrobüsler dışında e, ve bu metrobüsleri bir kapasitesi var. Bu kapasitenin üzerine çıktığınız zaman da böyle ya ekler e, yapmanız lazım yamalamak gibi ya da e, bu istasyonlardaki yığılan birik, biriken insan kitlelerini bir şekilde içeri almanız lazım yavaş yavaş. Bahsettiğiniz haber de geçen haftadan gelen bir haber. Bu e, yoğun kalabalık içerisinde gene e, üzeri e, alüminyum bir plakayla örtülmüş olan bir çukura 4-5 kişinin bir anda düştüğü Haberi geldi. Yani o kalabalık içerisinde bir anda çöken Mukaza yeri düşündü. var devam ediyor zaten. E edeceğini öngörmek için de kahin olmaya ihtiyaç yok. Evet. Ama iyi haber geliyor şimdi veriyorum. İstanbul'da salı günden itibaren köprü geçişleri ücretsizmiş. En azından ücret ödeme de bekleme olmasın deniyor. Kime teşekkür etmemiz lazım o zaman? Başbakan Erdoğan'a. Yani karar verici mekanizma. Oymuş demek ki çalışmalar bitene kadar da uygulama sürecek demiş. Bu akıl almaz bir e, keyfiliği anlatan bir şey. Ayrıca hiç şaka ve espri kaldıracak bir tarafı olduğunu sanmıyorum. Yani köprülerin ücretli olması, ücret geçişlerinin ne kadar olacağı, ne kadar zam göreceği, fiyatların ne kadar olacağını filan tek adamların belirlediği ülkelerdeki rejimlere demokrasi denmiyor bildiğim kadarıyla. Yani ben çeşitli yerlerde baktım. Başbakanın açıklaması müjdeliyor halka ama bunu nasıl bir şeyle karar mekanizmasıyla alındığı konusunda en ufak bir bilgi yok. Ayrıca bilmiyorum bu Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mi yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mi alınır ama herhalde eminim ki Bakanlar Kurulu'nun tek başına kararıyla olamayacağı gibi hele böyle tek kişilik bir açıklamayla gerçekten inanılması ve kabul edilmesi imkansız gibi görünen bir şey. Bunu müjdelemiş köprülerden az geçilecek daha doğrusu geçişte para ödemede vakit kazandırılacak diye. Kim nasıl ve bunun böyle gerçekleşeceğini hangi yetkiyle karar veriyor? Doğrusu dehşetengiz bir haber. Ortada bir ücretsizlik bedavalık var ya bu bedavalıktan ötürü kafalar galiba bu mekanizmayı bir sonraki aşamaya bir sonraki aşamaya sürekli geriye doğru atıyor ve bu tartışılması gereken durumlar en son tartışılması gereken hale geliyor. Yani özellikle bir trafik cinneti köprülere verilen fiyatlar bunların üzerine böyle bir haber geldikten sonra bu gibi durumlarda tartışılması arkaya bırakılan her Madde milyon, haline geliyor. Milyonlarca şey var. yani Yerindelik ilkesinden bahsediyordu. Biraz önce Cengiz'in yazısında okuduk. Ama yani belli bir geliri nereye harcanacağı falan önceden her mali yılda en azından hatta belki de daha uzun vadeli planlamalarla hesaplanmış bir şey. Şimdi bir tek kişinin iki dudağının arasından çıkan bir ferman gibi bir yetkiyle açıklamayla ee, bu ne olacak peki? Buradan elde edilen gelirler Başbakan Erdoğan cebinden mi verecek bunların? Bu farkı giderecek. Böyle şeyler var. Neyse devam edelim haberleri aslında. Çevre haberleri bitmek tükenmek bilmiyor ama. Ama şu işçi ölümleriyle alakalı ufak evet. bir haber daha vardı. Onu da verelim. verelim. Hatırlarsanız Esenyurt'ta Marmara Park Alışveriş Merkezi yapımında yanarak ölen 11 işçi vardı. Bu 11 işçinin e, davasında en güvenilir seçilen şantiyede çalışan iş güvenliği uzmanı tekniker olduğu ortaya çıktı. E, bu dava sonucundaki yapılan soruşturma sırasında gerekli önlemlerin alınmadığı, e, iş güvenliği uzmanının tekniker çıktığı e, haberleri geçmekle bir anet internet sitesi üzerinden e, beşi tutuklu, 13 sanığın olduğu dava devam etmekte ve aynı şekilde belirtmek gerekirse. İş, işçi sağlığı ve iş güvenliği mahkemesine göre haziran ayında en az 59 işçi ölmüş haziran ayında sadece en az 59 işçi ölmüş 2012 yılının ilk 6 ayında en az 378 işçinin öldüğü söylenmekte Yani bu bir gerçekten bir facia halinde işte bu korkunç bir rant kovalamacasının beklenen sonuçları ama böyle devam edeceği de aşikar gibi görünüyor Öte yandan tabii başka gelişmeler de var. Onlara da kısaca değinelim. Bir kere KCK davasından yargılanan Profesör Doktor Büşra Ersan'la 255 gün sonra tahliye oldu. Başkalarıyla da bir kısım tutukluyla da beraber. Bunun da açıklaması yani dışarıda Kürtlerle eşitlenemedik ama cezaevi eşitlenme alanı oldu diye de bir konuşma yapmıştı. Hukuki olarak iddianamenin anlaşılır gibi olmadığını birçok maddi hata olduğunu nefret ve küçümsemeyle yazılmış. Kürtlerin sesini siyaseten kesin de sadece şiddet göze çarpsın amacı var sanki diye de bir e, mülakat vermişti Büşra Ersanlı. Evet yaptığı açıklamasında şu şekilde e, şu durumlara da değinmekte. E, çok teşekkür ettiğini söylüyor. 9 aydır bekliyoruz bu davayı. Bildiğiniz gibi çok uzun bir iddianame. Mantığını anlayamadığımız bizlere çok fazla bir nefret birikmiş olan bir iddianame ile karşı karşı kaldık. Onu çözümlemekte bayağı zorluk çektik. Bildiğiniz gibi bu davada yargılanan insanların büyük bir çoğunluğu BDP'li. Arkadaşlarımızı geride bıraktığımız için üzgünüz. Tabii ki tahliye olduğumuz için sevindik. Ama arkadaşlarımız geride kaldı. Hepimizin durumu 5 aşağı 5 yukarı aynı demiş Radikal Gazetesi'nde Taner Yener'in haberinde. Evet İstanbul 15. Ceza Mahkemesi'nde Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmadan sonra 16 tutuklu sanığın... Büşra Ersan'ın da aralarında bulunduğu 16 tutuklu tahliyesine karar verildi. Öte yandan tabii başka yani <gülüyor> bu açıklaması eşit olduğumuz tek yer cezaevi açıklamasını doğrusu haklı çıkartacak nitelikte bazı başka gelişmeler de var. Dün özellikle Diyarbakır'da Bütün gazetelerde de Müthiş bir şiddet Olaylarıyla karşı karşıyayız Diyarbakır'da bir evet, gösteri cumartesi günü, izin verilmedi Cumartesi günü meydana gelen Cumartesi, e, evet. cumartesi günü yapılan bir gösteri vardı BDP'nin Özgürlük için demokratik direniş Sloganıyla yapılmak istenen mitingi Gitmek isteyen BDP'li vekiller dahil Herkese polisi müdahale ettiği Belirtilmekte Ayağından yararlanan milletvekilleri var Evet. Pervin Buldan mesela ve polisin yani hakikaten e, neredeyse taş taş üstüne bırakmadı. Ayağının kırıldığı, bacağının kırıldığı belirtiliyor Pervin Buldan'ın da yaralı görüntüleri vardı. E, milletvekili e, Mülkiye bir tane ve Ayla Ata da e, gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılmış... BDP eş başkanı Gülten Kışanak da tazikli su nedeniyle yere düştüğü vekiller dışında birçok kişi de gazdan ve darptan etkilenerek hastaneye kaldırıldı belirtilmekte. Evet BDP mitingiydi bu ee, ve polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Ee, Pervin Bul'dan Gülten Kışanak ve Emine Ayna hastanelik oldu, Demirtaş'ın da valiyi ve polisi e, suçlayan beyanları var. Burada bazı çarpıcı detaylar da var. Mesela polisler Diyarbakır'ın sıcağından gölgelere sığınan genç yaşlı kadın demeden herkesi bugün parti oturamazsınız. Valilik yasağı var. Yarın oturursunuz. Biber gazı sıkılacak, ilaç sıkılacak diyerek. Yani eskiden bizim özellikle. İlk gençliğimin, çocukluğumun geçtiği sahil kasabasında ilaç sıkılacak haberi vardı. Sivrisineklere karşı o zaman evlere kapanılırdı. Finan öyle şeyler olurdu. Onun gibi bir şey durum var. Parkı boşaltmaları boşaltmasını istemişler. Bu da tabi tepkilere yoğun olmuş. Mitingin yapılacağı alana doğru yürüyenleri polisin geri çevirdi. Polis helikopterlerinin sabah erken saatlerinden başlayarak kentin üzerinden uçtuğu haberleri var. Evet yani olaylar sırasında BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da elindeki iki mermiyi gazetecilere gösterip bunun kendilerine karşı kullanıldığını söylemiş. Mermileri götüreceği mecliste bunun hesabını soracaklarını evet. da söylüyor. Gaz bombası atan şeylerden bahsediyoruz galiba. Kovanlardan bahsediyoruz. Bilmiyorum bu konunun uzmanı değilim. Herhalde canlı mermi yani şey gerçek mermi değildir diye ümit ediyorum. Vali Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak'ın da açıklamaları vardı. Mustafa Toprak yaptığı açıklamasında da yasadışı gösteriler ve eylemler sırasında polise saldıran, polis aracına ve kamu malına zarar vermeye çalışan kişilerden 85 kişi gözaltına alındığını belirtmiş. <gülüyor> Pardon. Bir milletvekilinde basında gördüğümüz kadarıyla yaralanmıştır ifadelerine yer vermiş ancak şu saat itibariyle Hastanelerde yataklı tedavi Gören kimse yoktur Açıklaması yapmış şurası da ilginç e, Toprak e, Kanunların herkesin uyuması için var olduğunu ifade ederek Kanunlar yoksa anarşi çıkar Burada tehlike var Miting öncesi ele geçirilen silahlar bunu gösteriyor Vatandaşlarımızı korumak adına Tedbir almak zorundayız hem kanun Hem hukuktan bahsedeceksiniz İşinize gelmeyince de kanun ve hukuk tanımayacaksınız. Orada bir mana var, bu bir anlam var. Burada hukuksuzluk var. Onun için e, bu yanlış doğru değil. Aynen bu şekilde yazıyor. Onun için bu yanlış doğru değil. E, kanunlar herkes için vardır. Herkesin uyması için vardır. Bu kanunlara avukat duyacak, doktor duyacak, herkes uyacak diye konuşmuş. Milletvekili dokunulmazlığı var galiba. Evet. Evet, milletvekili dokunulmazlığı var. Yani bununla beraber gelen milletvekillerine saldırılar da var. Biyanet de bunun çok güzel bir örneğini vermiş. İki sene içerisinde e, milletvekillerine yapılan saldırılar ve bu saldırılar sonucunda ne olduğuna. 12 Nisan 2010'da Ahmet Türk'e yapılan bir saldırı var. 24 Mart 2011'de BDP'li milletvekili Bengi Yıldız'ın yerlerde sürüklendiği haberi var. 21 Nisan 2010'da Ayla Akat Atan'ın bacağına gaz bombası kapsülüyle ateş edilmesi var. Gene aynı şekilde yaralanma. Cumartesi günü yaşanan gibi Pervin Buldan'ın evet 4 Haziran 2011'de BDP Şırnak Vekili Se Sevahir Bayındır'a tazlikli suyun etkisiyle yere savrulduğu ve kalça kemiğinin kırıldığı haberi var 18 Eylül 2011'de BDP Milletvekili Sabahat Tuncel'e TSK operasyonlarını durdurmak için ve tecriti protesto etmek için yapılan eylemde gaz sıkılmıştı bunun haberi var 29 Ekim 2011'de BDP Muş Milletvekili Demirçelik ile Batman Milletvekili Ayla Akat'ın copla darp edilmesi haberi var ki bu arada size de geldi gibi argümanlarla savunuluyor bu gibi durumlarda 20 Mart 2011'de de son olarak Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk'e bir polisin yumruk attığı haberi var. Türk Batman'da hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor. Bu gibi olaylar var. Yani yasalar herkesin uyması lazım. Valinin dediği gibi. Evet, çok büyük bir bir kim yaratmakta olduğunu tepki yaratmakta olduğuna dair de kaygılı yazılar da yer alıyor. Özellikle Ahmet Altan da Günkü dünkü taraf gazetesinde bu. Yani ...sen yoksun diye bu kadar zorlarsan... ...Diyarbakır'daki sahneleri anlatıyor... ...kıracaksın diyen sesi duymazsan... ...sonunda karşındaki de... ...senin duyacağın biçimde çıkarır sesini... ...zaten silahlı bir çatışma sürüyor... ...sen bu çatışmayı bitireceğine... ...bunu bitirmenin yollarını arayacağına... ...en meşru gösterilere bile... ...izin vermiyorsun... ...binlerce polisi sokaklara döküyorsun... ...gaz bombaları atıyorsun... ...milletvekillerini vuruyorsun... ...çoluk çocuğu toparlayıp polis arabalarına tıkıyorsun... İsyan ettirirsin insanları diyor. Yani bu haksızlığa isyan etmek için Kürt olmaya gerek yok. İnsan olmak yeter demiş. Emin olun yani toplumun kolu kırıldı mı canı çok acır. Bu kol kırılma. Epiktetos ya da Ezop için anlatılan bir hikayeyi anlatıp ondan sonra bağlamış. Diyor ki toplumun kolu kırıldı mı canı çok acır o canı çek o acıyı çekmeye çok yaklaşıyoruz ve elimizden geldiğince uyarmaya çabalıyoruz kıracaksın diye gerçekten e, kaygı verici bir gidişin pek çok örneği var önümüzde bir de şeyden de bahsetmek gerekiyor bu yazın öbür tarafında e, şeyden de e, Belki onu Ali Bey'le de Ali ile de birazdan konuşma fırsatımız olur. Yani Efes One Love Festivali'nde baskıların sonuç verdiği biranın yasaklandı ve üniversite kulislerine göre de Alkolsüz Festival Emri'nin Ankara'dan geldiği haberi var. Evet, bira yasaklandı ama bira e, üniversitenin içerisinde içilmesi yasaklandı. Üniversitenin dışarısında ilk gün, cumartesi günü e, gayet bira içiliyordu. Satışı da Dışarıdan gelen Belki de kent sakinlerince Satılmaktaydı Çünkü o kadar uzaktan gelmesi mümkün olmayabilir O soğuk içeceklerin Bu olay devam ediyordu Sadece içeride değil dışarıda satılıyordu, satılıyordu ve Dışarıda içiliyordu Eğer içki içmekse sorun Buradaki sorun teşkil edebilecek nokta Cumartesi günü aynen bir şekilde devam etti Ve herhangi bir tepkiye de neden olmadı İsimden kaynaklanıyorsa Evet Geri adım attırabildiler ee, Van Festivali e, bu firmanın ismin dışında çıkarılarak e, sadece Peki evet. e, şeyi de labı da çıkarsınlar Van mı kalsın? Van kalsın. Tek kişilik bir şey. benim önerim budur. Van Festival. Evet, Bilgi Üniversitesi'nden e, belki bu şekilde de bir e, yakında e, talep gelebilir kendi kendilerine talep gelebilir ve bu gelen talebe de ee, cevap verebilirler. Çünkü Bilgi Üniversitesi'nin ismi de yakın zamanda e, bu tip olaylarla anılmaya başlanmıştı. Ee, geçtiğimiz aylarda e, İletişim Fakültesi öğretim görevlilerinden e, Esra Arsa'nın e, işten çıkarılmasıyla alakalı bir durum olmuştu. Ve bu durum arkasında gelen tepkiler yaşanmıştı Bilgi Üniversitesi'nde. Bundan önce sendikalı işçilere karşı yapılan bir takım durumlar vardı. Şimdi de bu Van Loo Festivali ile beraber Bilgi Üniversitesi'nin ismi yavaş yavaş çok konuşulanlar listesinde çıkar gibi olmasına rağmen tekrardan giriyor. Bakalım ne gibi haberler gelecek hem bu tip festivallerden hem de Bilgi Üniversitesi'nden diye merak evet, ediliyor. Yani benim çok biraz bazen fazla uzun yaşamış olduğum düşüncesi de doğmuyor değil. yani bütün bu işte Yeşilay'ın genellikle hep Yeşilay'dan bir laf çıkar. Tabii 1960'larda da bu vardı. Oh. Çik çüküyor ya filan diye. Ondan sonra da bu tarz şeyler hemen arkasından gelirdi. Yani bu bunun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne özgü bir şey olduğunu söylemiyorum ama bu yapıla yapıla insanın içine gerçekten bulantı veren din elden gidiyor, ahlak elden gidiyor tartışmalarının yeni bir şeyini yaşıyoruz. Kolay bir siyaset biçimi. Peki direniş mümkün müydü? Direni direnecek kişiler var mıydı? Yani bu durum karşısında Yeşilay bir şey söyledi ve bunun karşısında ee, e kabul etmeyen durumlar var. Yeşilay'ın hiçbir önemi yok zaten. O Eyüplü denen insanların da dışarıdan getirilmiş bindirilmiş kıta eski deyimiyle olduğu konusunda da kuvvetli şüphelerim var benim çünkü orada işte her zaman yıllar öncesinde de olduğu gibi tıpkı gene aynı şey olmuş ve orada gene insanlar bu sefer karaborsa olarak bir içip satıp, satıp almaya da devam edilmiş tabi her zaman da böyle 4. Murat döneminden beri aynı <gülüyor> durumu bir film olarak yaşamak mümkün olabilir ama çok sıkıcı bir film olduğunu söyleyelim. Neyse burada ara verelim belki ve elimizde kalan bütün haberler, Arktik bölgede büyük buz erimesi, Kanada'nın zift petrollerinde müthiş facia durumlar. Suriye'deki durumlar var. Suriye'deki felaket durumlar var. Sudan'da mülteci krizinin büyümekte olduğu var. Evet. Suriye'de iç savaş ilan edilmesi Kızılaç, Uluslararası Kızılaç tarafından var ve Amerika, e, Britanya'da da olimpiyatlarda çok hesabı katiyen verilemeyecek özel güvenlik meseleleri var. Skandallar birbirini kovalıyor dünyada. Bir sürü de başka cinayet, ölüm, kalım haberi var. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik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 bu haftaya da itikal eden konuları var. Işte. Bahçeli Eder katliamı sanatlarının serbest bırakılması AK Parti içerisindeki gelişmeler aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresi ve genel olarak siyasetin gidişatı sıcak ve sert bir yaza işaret ediyor, gösteriyor. Ben bunları yani programı saldırabileceğimiz ölçüde Istiyorum. Bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde muhabibimiz olarak yine izlemeye çalışacağım. Sıcağı tahmin edebilirsem. <gülüyor> Umarım medyemiz ortamda yapar Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'ni. Evet. Bunlara değinelim zaten. Tamam buyurun. Şimdi bu Bahçedevler katliamı bizim yaklaşık 10 yıldır devam eden programlarımızda dile getirdiğimiz bir husus daha da Türkiye'nin yakın tarihindeki 1960'da 70'li yıllarda yaşananları darbeleri e, olabildiğince gündeme getirdik. Bahçedevler katliamı benim açımdan da e, önemli. E, yani buradaki katliamdaki kişiler, benim arkadaşlarım da içinde bulunduğum gruptu bu olayı çok sıcak yaşamış bir kişiyim. E, devam e, zunlu süresi içerisinde izlemeye çalıştığım e, 12 Eylül'e giden yolda en önemli katliamlardan biridir. Hemen bir not verelim. Türkiye 1974-80 arasında e, şehirlerde, kasabalarda, illerde e, yaşanan e, iç savaşla 6 insanı kaybetmiştir. E, bu hafızalardan tekrar etmekte fayda var. E, bu Maraş katliamları, e, Çorum katliamları gibi kitlesel katliamları da içeren e, pek çok e, katliama e, tanık olmuşuzdur. Bu giden yolda, yani bu, bu dönemde dünyanın ve Türkiye'nin soğuk savaş içerisinde bulunduğu dönemdir. Türkiye'de özellikle 1970'li yıllarda sola sosyal demokrasiye, sosyalizme büyük bir ilgi vardı. Sendikal hareket bugünün kat ve kat üstünde bir sendikal hareketti. Ve e, Türkiye'nin e, içinde bulunduğu dünyada Türkiye'nin geniş bir demokrasiye sola e, ilgi doğru geliştimesi tahammül edilemez bir çizgiydi.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 e, istihbarat örgütleriyle, silahlı kuvvetleriyle ve emniyet teşkilatları üzerinden gerçekleştirildiğini, e, bu kadroların buralarda devşirildiğini ve özellikle de Türkiye'de kontrol gerilla kavramının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde, Özel Harp Dairesi içerisinde artık bugün e, en ufak bir şekilde buraya ilgi duyan insanların bile e, bildiği bir gerçekliktir ve 1900 52'den itibaren başlayan özel harp dairesi uygulamalarında daha sonra pek çok siyasi figür Alparslan Türkeş başta olmak üzere özel harp dairesi ve bu kontrol gelinle faaliyetleriyle ülkede düzen, yapılan de ilişkilendirilerek bu katliamlara bakmak gerekir. Dolayısıyla Bahçedevler katliamı belki Ankara'nın Bahçedevler sentinde ki solcuları oradan kazımak üzere.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 Ee, özel yargı paketinde e, ki Ertuğrul Güney'in kendi yani deyimiyle gözden kaçırılmış bir e, izlemeyle e, bu operasyonun e, yapıldığı e, aynı zamanda Cevat Adana Emniyet e, Müdürü'nün katilinin de e, bundan yararlandığı ortadır ama daha öncesine baktığımızda bu olayla ilgili ona yakın insan vardır. Bunların bazıları hala bulunamamıştır. E, ve bunların e, en e, önemli isimleri zaten daha önce de dışarıda kalmıştır. Çatlı ki Türkiye'deki kontrol geliyle hareketinin ülkücü hareketteki ülkücü hareket dediğimizde e, sivil parametre güçler olarak örgütlendirilmiştir. E, yani bu döneme bakarken e, ülkücü hareket diye Milliyetçi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin o zamanki konumu onunla ülkücü gençlik teşkilatı ilişkisini, onların kontrol geliyle ilişkisini ee, ...iyi görmek gerekiyor... ...Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisindeki bu örgütlenmeli... ...birlikte almak gerekiyor... ...hatta çatlı gibi isimlerin... uluslararası ...ülkücü teröristler diye indirebileceğimiz... ...çünkü e, ülkücülerin hem uluslararası... ...Ağacı gibi... ...Oral Çelik gibi... E, ...pek çok isim uluslararası... E, ...suikastları de imzalanan aldılar... Uluslararası istihbarat örgütlerinin... ...onların gradyolarının hizmetinde de çalıştılar... ...uyuşturucu ticaretlerine... ...içinde yer aldılar... Bu bağlamda bunları e, yani Türkiye'de eğer bir kozmik odaya girilecekse kozmik oda e, kontrol yeriyle faaliyetlerinin de içerdiği bir odadır. Ki e, sadece balyoz, ergenekon için değil bu kozmik odalar Türkiye tarihinde e, hayır açıklığa kavuşmuş değildir. Bu nedenle aslında bildiğim kadarıyla bir tek defalarca girip çıkarak talıverilerek kırıcı içeride e, şöyle baktığımızda 1970'lerin Ülkücü teröristleri soğuk savaşın kullandığı teröristlerden bir tek kırcı içeride anladığım kadarıyla ağaca çektim o, o da, o ağacının sılıverilmesini hatırlayın yani geçen sene değil ondan evvel ağacıyı kamuoyu takip bile etmedi nerede ne yapıyor ağaca şu anda o adam hem Atlı öldürdü daha önceki bir kere bunlar profesyonel katiller büyüklüğü bölümü ve uluslararası şeyde Papa suikastta bulunuldu bulundu dolayısıyla aslında Türkiye ülkelerinde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 Belirli meclis, milletvekillerinin şeyleri, yayınlar yapıldı ama bu bağlamda dönemin e, askeri e, yöneticileri, e, siyasetçiler ve e, bu bağlamda bu e, paket e, yine Türk tarihinin e, açılmayan, e, yeterince yaygınlanmayan e, bir paket olarak durmakta, Sadece e, yani bir yargılama söz konusu olmadığı.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 Bunun içinde e, uluslararası kontrol faaliyetleri ilişkisinde bulunan e, Çatlı ve onun periferisindeki pek çok ülkücü çeke burada yer almıştır. Ve bu insanlar devlet tarafından e, Silahlı Kuvvetler istihbarat Örgütü, Özel hatta Darişi tarafından yetiştirilmiş ve kullanmıştır. Bunlar artık bugüne kadar özellikle gazeteci e, faaliyetlerini e, içerisindeki araştırmalarla çok bir uzun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 ee, Bundan ilişkin açıklamaları daha önce de gündeme getirdik. Ee, özellikle bu ülkücü e, teröristlerin hapishaneden savunup e, Türkiye'nin istihbarat örgütlerinin e, faaliyetlerinde kullanılması, Ermeni meselesinde kullanılması bizzat dönemin e, Milli Güvenlik Konsersi ve Devlet Başkanı Kenan Evri'nin kızı ve damadı tarafından yürütüldüğünü, yine dönemin önemli mit istihbarat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 e, failli meşul ülkücü cinayetlerini de bu arada not etmek lazım. E, bu işler içerisinde yer alan, bir mesela Ferhat Tüysüz ismini siz hatırlarsınız bu adam evet. e, her gün zevk için adam öldürüyordu. Ve sonunda hapishanede öldürüldü. Aslında ülkücülere eski ülkücülere tavsiyem bir failli meşul ülkücü cinayetlerini çıkarttılar. Çünkü bir ve iki numaralı adamlar hayatta değil. O dönemin Ülke Ocakları Başkanı yazıcı Yazıcıoğlu ki daha sonra farklı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 ee, tarih içerisinde bu şekilde konumlandırmadan anlamak pek mümkün değildir. değil Değil. Evet. Birkaç bir, bir iki şey bir parantez evet. açayım müsaadenizle. Bir tanesi Cumhuriyet Hava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrı da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 Bir, bir, diğer bir husus şöyle bakalım, şöyle getirmekte fayda var. Yani Soğuk Savaş döneminde ülkücülerle, e, İslamcılar e, Soğuk Savaş'ın e, çok ciddi hizmetinde bulundular. Yani komünizmle mücadele derneklerin içerisinde, e, cuma emirnameleriyle, e, ülkücü komando faaliyetleriyle, e, gerilla faaliyetleriyle biz zaten 12 kadar ee, zaten şeyin e, soğuk savaşın e, aktörleri e, sola ve sosyalizme geçmeyin e, milliyetçiliği tutun İslam din, din, din meselesinde rahat hareket edebilirsiniz. Bu yani cuma emirnamelerini dönemin genel cuma başkanı çıkarmıştı. Dolayısıyla buradaki e, çözülme e, ve gelişme 12 sonrası ve soğuk savaşın bitimiyle başladı. Uçuşcuların e, büyük bir kısmı. E, bu e, çatlı gibi reislerin faaliyetlerinin e, bir süre sonra hatta Kürkeş yani kendilerinin deyimiyle e, başkulludan Kürkeş Bey'e dönüştür. Bir kısmı bir, bir Kürkeş Bey diye. Evet. Ve e, bu geçiş e, sürecinde bunların bir kısmı bu Yani yasaklarının taktikinden sonra Kürkeş Bey'e almış işine tak gitmişti, evet. tak kurmuşlardı aslında siziniz ve aslında şöyle de lazım. İlkücü kesim üzerinde bu değişik şekillerde siyasi partinin içerisinde anatsını doğruyoldun şimdi bir canımın başına daha sonra münecciso yani çizgisini bir kız ee, Ali Bey e, aslında... e, bir yer değiştirmeniz mümkün olabilir mi? Kesintiler olmaya başladı telefon şimdi nasıl? Şimdi daha iyi evet. Dolayısıyla e, burada e, zaman içerisinde ülkücü e, kadroların, ülkücü çevrelerin e, İslamlaşması e, daha arttı. Çünkü 1970'lerde e, ülkücülerin deyimiyle başörtülü insanların e, partiye girmediği dönemleri de yaşamıştır bu hareket. E, zaman içerisinde milliyetçi çizgi, muhafazakar çizgiyle, ee, bütünleşti. İslamcılar 1980'den itibaren hatta büyük bir kısmı bunların cemaatçi bir çizgi içerisinde yer, güven cemaati içerisinde yer aldılar. Bunu çok önemli bir şekilde Büyük Birlik Partisi içerisinde görebilirsiniz. Daha İslamcı bir pozisyon izlemeye başladı. Ee, ve e, bu ülkücülerle İslamcıların zaman içerisinde evriminde e, bu kendini kullanılma meselesini e, gördükleri ve e, önemli ölçüde de e, silahlı kuvveti de e, mesafedeyi açtıklarını e, görürüz. E, ve zaman içerisinde bu özellikle e, dediğim gibi bir, bir cemaat olan gelen cemaat ile e, milliyetçilik, e, eski milliyetçiler, eski ülkücüler e, bir araya e, geldiler ve pek çok or ortak noktaları ortaya çıkaran pozisyonlarla izlediler. Şimdi Peki, bu noktada... günümüzde Zuman Kurtulmuş meselesine de buna bağlamak istiyorum. Ee, yani Erdoğan zaten herhalde birkaç basamak daha böyle devam ederse özellikle Diyarbakır'daki son yaşananlar da eklediğimizde e, milli cephe görüntüsüne e, hızla e, çıkmaktadır. Yani bu e, dili içte ve dışta bir savaş dili kullanıyor ve bir taraftan da her şey için her şey e, başkan seçilmesi, cumhurbaşkanı seçilmesine ve o cumhurbaşkanlığı süreci, e, süresinde ve daha sonrasında kendisine diyat edebilecek bir parti yaratma projesinde her şey mübah olarak gelişiyor. Bu gelişmeyi e, şurada da görebilirsiniz. Dink davasından itibarenki gerilemeye bakabilirsiniz. E, e, aynı zamanda 2010 seçimlerinde o zaman da konuşmuştuk ee, oluşturduğu kadrolar e, daha çok milliyetçiliği öne çıkan e, muhafazakar e, kadrolardı bir ve 2de 2002 ve 2007 e, e, grubu meclis grubundaından e, daha farklı bir şey e, hem bakanlar kurulmuş oluşturulmasında hem de e, milletvekili e, grubunu oluşturulmasında milliyetçi bir çizgiyi görürsünüz. Burada aslında tümüyle e, milliyetçi pazara sahip çıkma e, Kürt meselesine de bunu görürsünüz Erdoğan'ın e, son 4-5 yıl süresindeki tavırlarında ve partinin tavırlarında. Dolayısıyla e, bu hareket yani, e, bir yandan işte e, Sünni Türk Milliyetçi ittifakı kuvvetlendirmek üzere onun üzerinden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 ee, Öncelikle Aydın Menderes'e teklif etti. Ee, Menderes'e gel partiye, partinin başına geç. Ben cumhurbaşkanı olacağım dedi. O dönemde Aydın Menderes bu teklifi kabul etmeyince işte onları Papa'nın seçimi gibi topladı. Aradan da akbulut e, formülü bir Şimdi e, şu, şu bu şunun da göstergesi Erdoğan parti içerisinde e, hem e, kendisine e, yıpranmış bir isimle bir veri arıyor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 Şu anda Cumhurbaşkanı Çünkü olan Abdullah Gündem. Cumhurbaşkanı başladı. olan Abdullah Gül Bunu biz 4 sene önce gündeme getirmiştim hatırlıyor musunuz? Evet. Bu konu böyle işebilir. Bu çatışma önemli bir çatışma ve kendisine gerçekten dikensiz bir bahçe tasarlamasının sonucunda mesela yakında ben size şuan, Büyük Birlik Partisi'nde de bir takım gelişmeler olacaktır. Bir, birincisi Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlık, yani o parti de yakında katılır ya da içi boşaltılır, bir kısmı hareketliye geçebilir. Bu tür operasyonlarla e, bahçeyi dizayn et, e, yeni bir peyzaj yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da açıkçası çok yıpranmış kadroların yerine yeni e, isimler getiriyor. İşte öbür e, ismini unuttum, e, bu, bu Demokrat Parti'den eski genç bir e, genel başkan vardı, o. Ruman Kurtulmuş gibi isimler. Bunlarla takviye etmek ve yeni bir teyzeci <gülüyor> yapmak istiyor. Burada da en büyük çekimdeği Gül neden? Çünkü cemaatle çatışmada ee, cemaat her zaman Gül'e Sü yanındadır. Süleyman Soylu'yu diyorsunuz. Evet Süleyman Soylu için unutmuştunuz. Evet. evet. Yani, dolayısıyla e, bu e, mesele yani Vasilezer e, katyam sanıklarının serbest bırakılması, operasyonu onun arkasında, işte Büyük Birlik Partisi ile yazıcıoğlu ile olan yazıcıoğlu'nun bildiğim kadarıyla ya bacana ya kayın biraz partimilletlikli, ee, yani ak akraba durumu da var bu şeylerde. Birinci o da ikibinin. Büyük Birlik Partisi eski başkanı Yaşar Topçunun da Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği evet. üzerinde duruluyormuş zaten. Onları da toparlayacaktır ve bu, bunu şimdi Kürtlerle ilişkisini askariye indirdi. Yani Kürt çevrelerinden alabileceği olup olmadığı e, kendisine herhalde yapılan anketlerle e, ciddi bir bilgi verildi e, ve Kürtlerle olan yani e, şey askariye e, çekti e, ve milliyetçilik fazını hatta şeyin de gider, millet hareket faşizm üzerine de giderdi yani onu yüzünün altına düşürmek her zaman istediği bir şeydir. Ee, dolayısıyla bu operasyonun arkasında hem AK Parti'nin yeni peyzajı e, bu peyzaj yapılırken e, kendisine uygun bir yapı çünkü yaklaşık 10 yıldır yıpranan isimlerle karşı karşıyaydı e, evet. ve bir taraftan cemaatle bir çatışma söz konusudur Abdullah Gül'de derinden ve sessiz e, bir e, mücadele vardır e, tek rakibi Güldür Dolayısıyla bütün bu operasyonlar ve şey askerle de e, yani geçici e, olması muhtemel de olabilecek e, bir gerimetme e, vardır. Evet. Onlarla bir ittifak da vardır. O da Kürt meselesi üzerinden. Evet. E, Ali Bey bit süreyi bitirdik e, ama ben bir şey daha sormak istiyorum çok e, şey olarak. E, Kültür Bakanı Günay.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 girmiştik gitarıyla şeyiyle ee, ve bu konuları çok ağır da bir gece yaşamıştık ee, eşi ve çocuklarıyla birlikte ee, bu acıyı biz çok e, derinden yaşadık o dönemde ee, yaşlarımız işte 10'lu yaşlar en, en fazlası 25 yaşındaydı ee, bu katliam öyle derin izler bırakmıştır hem Türkiye tarihinde hem de o dönemin yaşayan insanlığı olarak ee, şunu da eklemek gerekiyor bu katillerin bu kadar elini kulunu serbest olarak dolaşması, devlet arında kurulması bugün e, dışarıya hiçbir salı vermeleri. Aynı zamanda Türkiye'de demokrat ve sosyalist sol e, kesimlerinde e, zafiyetlerinin de bir ifadesidir. E, Türkiye'de demokrasi cephesi çok güçlü olsa bu e, zafiyetler söz konusu olmazdı. Son sözüm Ertuğrul Günay'a. Ben de bunu not etmiştim. Pek çok konu da gözünden kaçtı. Otel şey oldu bu konu. İstihdam meslekesi hayat uyduruyor. E yakışan bir mesleksidir. Çok da mutlu olduğunu zannetmiyorum. Ama ne hikmetse bu kartı kullanmıyor. Ondan buradan bu mesajımız iletelim. Çok teşekkürler Ali. Bey. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık gazete. Bizi esir ettiler, bizi hapse attılar. Beni duvarların içinde, seni duvarların dışında. Ufak iş biz miyiz? kötüsü, bilerek bilmeyerek. Hapishaneyi insanın kendi içinde taşımasın. Açık Gazte. Evet, Açık Radyo 94.9 ve Açık Gazte devam <gülüyor> ediyor. Can Tombil ve Ömert Östek'inle bende Zümer Madra. Saat 9.40 20 dakika var. Woody Guthrie programına da yer açmak için hiçbir sarkmaya imkan yok. Alıştık bu şırılıkla ama şimdi yapamayacağız en azından pazartesileri. Dolayısıyla hemen devam edelim. Suriye'de bir iç savaş olduğuna dair de önemli bir söz var. Kızıl Haç, Uluslararası Kızıl Haç örgütü artık o kadar çok yaygınlaştı ki artık bir sivil savaştan, sivil iç savaştan bahsetmek mümkün. Evet, ve, ve gün geçtikçe artan bir çatışma yoğunluğundan da bahsetmek mümkün. Geçtiğimiz perşembe günü e, isyancılar Suriye'nin Hamakenti yakınlarında bir köyde bu Tremse köyünde e, bugüne kadarki en büyük katliamın meydana geldiğini bildirmişlerdi. Yaklaşık 200 sivilin yani Sonra 240 30... gibi bir rakama da rastladım ben üstü. Evet, e, aynı, fakat e, Esad'a bağlı güçler tarafından 30 terörist e, olarak da nitelendirilen rakamları da bulmak mümkün. E, milis kuvvetler tarafından e, Tremse köyünde 200 aşkın sivilin Suriye ordusu ve onlara destek veren e, milis kuvvetler tarafından katledildiği iddia edilmişti. E, Birleşmiş Milletler gözlem ekibi incelemelerine devam etmek üzere Tremse köyüne geri dönmüş. Ee, Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Cihat Makdisi de Şam'da bir basın toplantısında operasyonda saldırı helikopterlerinin, uçakların ve zırhlı tankların kullanılmadığını, sadece askeri nakil araçlarının ve roket güdümlü el bombaları dahil olmak üzere hafif silahların kullanıldığını söylemiş. Korkunç görüntüler de var tabi tam doğrulanamıyor kimin nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin ama bu statü değişikliği yani Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün açıkladığı bu statü değişikliği o zaman artık Cenevre sözleşmelerinin geçerli olacağını yani çarpışan tarafların dolayısıyla savaş suçları konusunda yargılanmalarının Şimdi daha mümkün olacağını da ortaya koyan bir gelişme bu. Statü değişikliği BBC'nin haberinden okursak. Ee, Birleşmiş Milletler Gözlemcileri grubunun ilk bulgularına da yer verilmekte. Yine BBC haberinde. Suriye hükümetinin silahlı isyancıların hedef alındığı açıklamalarını desteğini desteklediğini arttırmış. Ee, ancak gözlemciler yani Suriye yetkililerinin Annan'a verdikleri taahhütün aksine ağır silahlar kullanıldığını Söylemekteymiş Gerçekten oradan gelen görüntülere baktığınız zaman Yerdeki palet izlerinden kullanılan Bombalardaki Bombaların şarapnel parçalarına kadar Görebilmek mümkün El Cezire televizyon kanalı Ve internet sitesinde Bu Tremse köyünde Olay gerçekleştikten kısa bir süre sonra Giden İspanyol ve ilk uluslararası gazetecinin görüşlerine yer verilmiş Ve bu gazetecinin Dediğine göre Tam anlamıyla gerçekleştirilen ağır silahlar altında bir kuşatma ve bir kuşatmanın altında yoğun bombardıman altında kalan siviller. Ki bir bombardıman gerçekleştiriliyor. Bu bombardıman gerçekleştirilirken de havan topları ve e, helikopterlerden açılan ateşler söz konusu. Burada sivil ya da terörist ayrımının nasıl yapılabileceği Hı, de evet. hiçbir şekilde Esad yönetimi tarafından belirtilmiyor. İnsanların da aklına getirilmiyor galiba e, Esad yönetimini destekleyen organların. Evet buradan gene devam edelim benzeri uluslararası zor ve hatta facia diye nitelendirilebilecek durumların bir diğerine geçelim. Nasıl atlayacaksak bir böyle bir şey atlama yapacaksak Save the Children diye bir yardım örgütü var uluslararası. Gene BBC'nin haberinden alalım onu da. Sudan Sudan'la Güney Sudan bir iç savaş geçirip sonradan da nihayet geçen sene ayrılmış ve iki ayrı devlet olmuştu. Güney Sudan diye bir devletin kurulmasıyla beraber Birleşmiş Milletler'in son üyesi oldu. Bu ikisinin arasındaki bölgede maalesef işte Mahir ile de o zamanlar konuştuğumuzu hatırlıyorum net olarak petrol bulunan bölge tam ikisinin ayrıldığı yerde Güney Sudan içinde yer almıştı ama orada bu iş çok büyük problem yaratır diye insanın aklına gelmiştir konuşmuştuk nitekim öyle oluyor şimdi sınır tartışmalı bir sınır çizgisi olduğu söyleniyor orada büyük bir mülteci akını olmuş Güney'deki Güney Sudan'daki zaten ha adam almayan, son derece kalabalık olan, inatsan yere düşmeyecek durumda olan kamplara günde 2000 çocuk geliyormuş. Feci bir hal, şiddette tekrar körüklenmiş, baş göstermiş. Ve yardım kuruluşları da mülteci kamplarında fevkalade vahim şartlar olduğundan bahsediyorlar. Medecins Sans Frontières sınır tanımayan doktorlar kur, adlı kuruluşta e, akıl almaz korkuşluktaki e, yaşama şartlarından, koşullarından dolayı hastalığın kol gezdiğini belirtmiş mesela. Ve mesela Cemem adlı bir kampta adı verilen bir kampta e, e, ölüm or oranının Güney, bu Güney Sudan'daki Yukarı Nil eyaletinde oluyormuş ölüm oranının normalde acil durum afet durumu e, ilan edilmesini e, gerekli kılacak şartların iki katıymış i̇şte son derece aç korkmuş dehşet içindeki çocuklardan bahsediyor en kötü senaryo şimdi maalesef gerçek oldu deniyor. Tam anlamıyla ortaya açılmış bir insanlık krizi dünyanın en uzak yerlerinden biri, birinde oluyor. Evet geçtiğimiz senelerde bu insanlık krizlerinden bir tanesini yaşamıştık. Somali'deki yoğun kuraklık sonucunda Aynen. daha daha bat, bat, e, top, e, mülteci kampına gelen insanların e, ne şekilde hikayelerle beraber oraya geldiklerini ve orada neler yaşadığını aktarabiliriz. Fırsatımız da olmuştu. Gene Oxfam ve Save the Children'dan bir çağrı var bu Dağdağbat kampıyla alakalı. 12 Temmuz'da çıkan bir haber bu. E, Kenya'daki dünyanın en büyük mülteci kampında çalışan yardım kuruluşları para kaynaklarının tükendiğini ve on binlerce insanın hayatında tehlikede olduğu uyarısında bulunmuş. E, bu maddi e, durumların yetersizliğinden ötürü Somali sınır, sınırındaki e, kampın bulunduğu Dağdağbat'tan nüfus son bir senede 3 katına çıkmıştı. Bölgede yaklaşık yarım milyon kişi barınmakta. ve BBC'nin dış haberler muhabiri Mike Woltrich'e e göre çok sayıda mültecin hala çadırlarda kaldığı ve bu çadırların zorlu iklim şartlarına dayanıklı olmadığı ve kolayca yıkıldığı ifade edilmekte. İşte bu ee, gelen göçmenlerin, evet, Somalili göçmenlerin göçmenleri, iç savaş gö göçmenleri, enerji kavgaları bu şeyde tabii çok yani Eski dönemlerin yaz aylarındaki açık gazete programlarını hatırlamaya çalışıyorum ama yani bu giderek kötüleşmekte olduğunu gösteren bir grafik kesinlikle çizebilir. Yani her yaz daha da ağır felaket durumlarıyla karşı karşısız bu son şeyi de unutmadım daha. Ya yani 55 kişiden 54'ünün ...susuzluktan... ...Akdeniz'in ortasında... ...Akdeniz'in ortasında... ...Malta'dan... ...Italy'e geç... Mal yani ...Oralarda <gülüyor> Akdeniz'de... ...ölmesi durumu... ...bu arada büyük te tepkiler de devam ediyor... Tabii. ...tarihin en büyük... ...Banka skandali de... ...dolandırıcı skandali... ...belki bugün yer vermeyelim ama... ...hiçbir gazetede de... ...yer verilmiyor BBC'de de baktım... ...böyle küçük bir haber olarak geçiyor... Bankacılık tarihinde görülmüş evet. en büyük dolandırıcılık diye yani, bu Libor skandalı. 100 milyon mesela. dolarlıkla. E, trilyon. Trilyon. Ha, trilyon. Trilyonlardan bahsediyoruz. Ben biraz o daha anlamıyordum. Ee, ve bir imza ile beraber e, ortadan kalkan bir suçlama da söz konusu gibiydi sanki. Yani. E, İstifa mektubuna imza anlattım ve artık sorumlusu ben değilim. Ee, Bu Bar Barclays Bankası'nın CEO'su tarafından He, yapılan... Bunlara tekrar döneceğiz ama çok yani hakikaten şaşırtıcı bir şekilde hiç yer bulmadığını da endişeyle e, gözlemlemek mümkün. Öte yandan da İspanya'da e, çok büyük bir şey başladı... ...80 milyar dolarlık bir... ...kemer sıkma politikası... Mariano Mahoglu... ...Madrid'de tekrar açıkladı... ...yani Noel... ...ödemelerinin... ...ikramiyelerinin... ...kaldırılması... ...işçilere... ...şeylerin kaldırılması... takım... ...satış vergilerinin yükseltilmesi... ...ve işçilerin yararlarına ve e, emeklilik paylarına büyük kesintiler getirilmesi gibi bir şey zaten İspanyol e, İspanya'da madencilerin yürüyüşüyle başlamıştı. Arkasından da cumartesi günü e, cuma günü büyük bir şey var. Demokrasi diyeyim buna ama e, pek demokrasi değil diyor. Bayağı ciddi bir istifa istifa çağrılarıyla çınlayan caddelerin bulvarların Bizi mahvediyorlar diyen öğrencilerin ve orta yaşlı insanların hepsinin katıldığı ve bazı çatışmaların ve tutuklamaların gözaltına almalarında olduğu bir durumdu İspanya'da. E, İspanya'dan İsrail'e geç, e, geçelim mi? İsrail'de de evet. e, çok ilginç olaylar yaşanmakta. E, İsrail'de geçim sıkıntısı yüzünden e, kendisini e, ateşe veren bir protestoc protestocunun olduğu söylenmekte. E, Tunus'ta 2010 Aralık ayında e, aynı eylemi yaparak Arap bağrını başlatan seyyar satıcı Buazizi'yi akla getirdiğinden bahsediliyor Hürriyet gazetesinin internet sitesindeki haberde. Ee, İsrail'de de böyle bir durumun olduğu e, söz konusu. Küçük bir dağıtım firması olan Moşe Şilman'ın İsrail'de tam bir yıl önce sosyal adalet amaçlı protestoların başladığı... Rothschild Meydanında önceki gece kendisini atışa verdiğinden bahsedilmekte ve ağır yanık sevabısı görerek kaldırılmış 40 yaşında protestocu bir erkek adını veriyorlar mı? Ben göremedim. Ee, Silman ee, ne Silman diye geçiyor. Ee... Evet yani ben yani, neyse buluruz. Evet. Ama polis sözcüsü Nün adı verilmiş Deutsche Welle haberinde Miki Rosenfeld 40 yaşlarındaki protestocu eski bir sporcuymuş da bayağı yanıcı bir dökü sıvı döküp üstüne kendisine ateşe vermiş fotoğrafları var. Hakikaten yürek dayanmayan fotoğraflarından, görüntülerinden bir diğeri bu yazın evet 57 yaşındaki işsiz Moshe Silman geçen sene de bu gösterilere katılmıştı. Geçen sene de aynı şekilde bu gösterilerin söz konusu olduğu haberleri geçmekteydi İsrail'den. Ee, kendisini ateşe vererek bir intihar mektubunda gerisinde bıraktığından bahsedilmekte. Evet çok az bir iki bir dakikamız kalmışken bir de Türkiye'deki isyanlara e, bakalım. Evet bu cumartesi günü meydana gelen e, miting ve miting sonrasında Mardin'de ve Mardin'de Mardin cezaevinde bir isyan çıkmıştı. Bu isyan sırasında koğuşun ateşe verildiği söylenmekte. Bunun da detayları haber kaynaklarında düştü. İsyanı Mardin milletvekili yaptığı açıklaması var. Bu açıklamada da ne şekilde olduğundan bahsedilmekte. Batman M tipi kapalı cezaevinde de 30 kadın hükümlüde yatak ve nevresimleri ateşe vererek yangın çıkartmışlar bundan sonra endişe verici kaygı verici haberler evet mardin'de e tipi kapalı cezaevinde çocukların koğuşunda bulunan e, çocuk koğuşunda bulunan tutukluların e, önceki gün çıkardıkları e, akşam yemeklerinin kötü olduğu hastane ve ilaç gibi ihtiyaçların <gülüyor> karşılanmadı öne sürerek e, yatakları ateşe verildi <gülüyor> pardon yataktan ateşe verildiği söylenmekte Ekrem Aslan'ın Sabah gazetesindeki verdiği haberde fakat farklı bir nedenden ötürü de olabilir. Mardin Vali Vekili Müfit Gültekin'in yaptığı açıklamada tutuklu ve hükümlerin sağlığını tehlikeye düşürecek herhangi bir durum mevcut değildir denmiş. Olayın ardından milletvekilleri Ahmet Türk, Erol Dora, Hasip Kaplan ve Abdurrahim da Mardin cezaevini ziyaret etmiş. Yüz kadar KCK tutuklusu arasında Mardin tutukluları. Ee, Milletvekili Gülseren Yıldırım'ın Yıldırım da bulunduğu belirtilmekte bu haber içerisinde. Evet, iki de cinnet gibi bir haber var iki tane elimizde. Biri cezaevinden izinde çıkan Hayri Karadire'in babasının komşusunu öldürüp kaçtı. Parasız kalınca Bornova'da bir dürümcüyle kamyoncuyu da vurdu. Ölen şoförün kamyonuyla kaza yaptı. Polisle çatışmada yaralandığı haberi var. Firar'da iki cinayet, adam yaralama ve gasp yani saçını boyamış böyle bir haber. Bir de Habertürk'te gene trafik canavarı bir şoför diye Böyle bir klişe kullanmışlar otobüs şoförü Fethiye İstanbul otobüsünde. Çok hızlı gidince yolcular 155'i aramış. Burada da polis durdurup ceza kesmiş takografa bakıp. Yola devam eden şoför klimayı kapatmış, ikramı da kesmiş, daha da mola yok demiş, suyu kesmiş yani. Sonra yine 155 aramış yolcular. Bu sefer sandıklı da jandarma durdurmuş. Bazı yolcular bayılmış. 4 saat sonra firma başka otobüs göndermiş. Kriz bitti diyor ama bu krizin nasıl bitmiş olduğunu anlayabilmiş değilim. Peki bu şekilde haber pek çok haberi de dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Genellikle pazartesileri bir bütün böyle oluyor ama ne yapalım? Gerisini atladıklarımızı da daha sonra tamamlamaya çalışırız. İyi e, niyetimize. Verin her şeyi. Şimdi Woody Guthrie'den bir parçayla e, çıkışımızı yapalım. Sonra da Woody Guthrie'nin kendi programı. Ona hasredilmiş bir program başlayacak zaten. Burada Steve Earle'ın e, demokrasine Now yayınına katılarak canlı yayında onun en ee, başarılı şarkılarından birini Hey Hey Hey adını taşıyan ve bütün dünyaya meydan okuyan e, hoş şarkılarından birini mu, ondan en çok esinlenen modern müzisyenlerden rockçı Steve Earle'den dinleyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. I, I <gülüyor>